Allahübbillahi min Şeytan ar-Raji'm Bismillahi Llāhir-Raḥmāni Rabbil 'Alamin waṣṣallātu waṣ-salāmu 'alā Rasūlīna Muḥammad wa 'alālihi waṣṣahlīhi jma'īn wa ba'at. Tabi' al konumuz oldukça ciddi, tehlikeli, zor olan bir konu. O da Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle insanları sevk idare etme, çeşitli sorunlarını çözme yerine onları bir tarafa kaldırır da kendileri kanun koyar beşeri kanunlarla insanları idare ederlerse bu işi yapanların durumu nedir? Buna ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve bu ayetleri izah eden alimler neler söylemiştir? Bunu gücümüz yettiği ölçüde size özetle anlatmaya çalışacağız. ile ilgili ayetler Maide Suresi 44, 45, 47. ayetler ve diğer başka ayetler de var ama direkt konuyla ilgili bu üç ayet var. Ayetlerin iki ve üçüncüsü hemen hemen müttefekun aleyh birincisi üzerinde farklı görüşler belirtilmiş. Birinci ayetin ifadesi kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurulmaktadır Mayıl 44'te. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Üçüncü ayetin sonu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ayetlerin tefsirinde İbn-i et Ettaberi'nin tefsiri ki bu en eski tefsirlerdendir. İbn Cerir et-Taberi 310'da vefat eden bir zattır. Ayrıca Kurtubi'nin tefsiri bu da 671 Hicri'de vefat eden bir zat. Diğer yandan Alusi'nin tefsiri 1270 Hicri'de vefat eden zat. Bunlara ilaveten çağdaş alimlerden Şehit edilen Ustaz Seyyid Kutub'un alındaki tefsiri Yine şehit edilen Abdullah Azam'ın Tevbe suresinin Gölgesi altındaki Eserindeki tefsirinde Geçen komu ile ilgili bölüm Ayrıca Ustaz Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an adlı tefsilinde geçen görüşleri yine hem beşeri sistemleri çok iyi bilen hem de İslam'ı özümseyerek karşılaştırıp kitaplar yazan Üstaz Abdülkadir el-Udeh'in risalelerinden aldığımız düşünceleri ve diğer kitaplardan özetlemeye çalıştığımız görüşleri sizlere inşallah aktaracağız burada birinci olarak taberi konuya oldukça geniş yer vermektedir dikkatimizi şu çeksin ki Hicri 310'da ölen taberi zamanında da bu ayetler üzerinde oldukça fazla görüşler serdedilmiş ki taberi buna sahip, o sayfeler ayırmış her birinin hadislerde dayanağı olup olmadığını tespit ederek bize aktarmıştır yani bu mesele yeni bir mesele değil eskiden beri süre gelen mesele özellikle Hazreti Ali'ye karşı gelen hariciler bu ayetin birincisini Hazreti Ali ve ordusuna karşı kullanmışlar kendilerinin dinin dışına çıktığı şekilde bir kanaate saplanmışlar. Ondan sonra devamlı bu iş süre gitmiş. Hala günümüzde de biliyorsunuz ki Müslümanlar arasında yer yer tartışmalara mahal olmaktadır. Taberi diyor ki bu hususta yani bu ayeti kerimelerin niza hususunda alimler farklı görüşler zikretmişlerdir bu görüşlerden birincisi şudur ayeti kerime yani Allah'ın nizamı hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayeti kafirler ve yahudiler hakkında inmiştir yahudiler Tauratı silip yerine kendi kanaatlerini yazıyor ve bu Allah'ın kitabıdır gibi gösteriyorlardı onun için bu sıfat onlara aittir demişlerdir bu görüş sahabilerden Bera bin Azib tabi'inlerden Ebu Salih yine Zahhak bin Müsahim Abdullah bin Abbas'ın kölesi İkrime Katade bin Deame Es Sedusi Hüveydullah bin Abdullah bin Hutbe bin Mes'ud gibi zatlardan aktarılmaktadır. Bunlardan birinci olan Bera bin Azib bu hususta Resulullah'tan şu hadisi rivayet etmektedir. Yahudiler zina eden adamlarına ceza verilmek üzere Resulullah'a geldiklerinde Resulullah onların önderlerine, din adamlarına dedi ki Allah hakkı için doğru söyleyin Veya sizi Allah'a havale ediyorum, doğru söyleyin Tevrat'ta gerçekten zina edenlerin cezası ne? Oradan içlerinden insaflı olan biri dedi ki Madem ki sen bizi Allah'a salgın Gerçeğini söyleyelim Zina et evlendikten sonra Zina edenin cezası Bizde taşlanarak Öldürmekti Fakat biz bunu Garibanlara uyguluyor ileri gelenlerimize Uygulamıyorduk Adaletsizlik oluyordu Dedik ki Bunu değiştirip Herkese uygulayabileceğimiz Bir ceza koyalım Orada cezayı yüzünü kömürle karartma bir de sopa atmaya çevirdik bunu yapıyoruz dedi. İşte bunun üzerine kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir ayetleri indi ve bunlar kafirler hakkındadır dedi Müslim hadis numarası 1700 Müslim Hudud Bab 28'de Müsnedi Muhammed Çil, 4 sayfa 282'de bu hadise dayanılırsa ki taberi de birinci görüş bunu yapmış bu hadisten dolayı Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen eğer onun hak olduğuna inanır ise Üstünlüğüne inanır ise, buna rağmen onunla hükmetmezse kafir olmaz anlamına gelmektedir. Aynı görüş, hak bin Müzahim'den, İklimeden, Katade'den, Ebu Zinat'tan da nakledilmektedir. Bu hususta Hubeydullah bin Abdullah bin Hutbe bin Mes'ud, yani Abdullah bin Utbe sahabe, sahabenin oğlu Ubeydullah diyor ki, Bir adam onun yanına geldi. Bu ayetleri okudu. Ubeydullah dedi ki, dikkat edin, vallahi insanların çoğu bu ayetleri yanlış bir şekilde yorumluyorlar. Allah bunları ancak İki Yahudi kabilesi hakkında indirmiş idi. Bunlar Kureyze ve Nadir idi Sonra şu olayı anlattı. Bunlardan birinin mütevazi birileri, kariban birileri ölmesi halinde ona yaklaşık 50 vesk yani 6 ton gıda maddesi veriyorlar. Şereflilerinden biri ölürse ona 12 tona yakın 100 vesk ölçüsünde Gıda maddesi veriyorlardı Resulullah Medine'ye gelince Garibanlardan biri şereflilerden birini öldürdü Bu defa mütevazi kabile 12 tonu ödemeden imkina etti Denk olalım dedi Yahudiler Resulullah'ın kanaatini öğrenip ona göre karar vermek istediler. İşte bunun üzerine bu ayeti kelimeler indi. Yani bu ayetler Yahudilerin Kureyze ve Madir oğullarının o olayını beyan etmektedir. Bu ayeti müminlere yorumlayamazsınız. Net, ne türlü davranırsa davransın diyor Ubeydullah bin Abdullah birinci görüş buydu İkinci görüş bu ayette geçen kafirden maksat insanı dinden çıkaran küfrün daha alt derecesinde bir küfürdür yani Allah'ın nizamini hükmetmeyen ebedi cehennemde kalacak dünyada kendisine Müslüman muamelesi yapılmayacak bir kafir değil ama imanına küfür katan tabiri caizse bir günahkardır, zalimdir, fasıktır fakat kafir olmaz diyen görüş. Bu görüşte Ata'dan, tavustan Abdullah bin Abbas'tan bir de Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali'den zikredilmektedir. Bu görüşün en kuvvetli delili de şudur. Hakim Müstedrek adlı hadis kitabında diyor ki, Tavuz bize anlattı ki, Abdullah İbni Abbas'a denildi ki, Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileri derin manası nedir? Abdullah İbni Abbas da dedi ki, Bu, buradaki küfür sizin kanaat getirdiğiniz insanı dinden çıkaran küfür değildir. Buradaki küfür dinden çıkarmanın daha alt derecesinde bir küfürdür, dedi. Hadis Hakim, Cilt 3, sayfa 313, Beyhaki, Sünen-ül Kübra, Cilt 8, sayfa 38, rakam 15.854'te geçmektedir. <gülüyor> Bu birinci... Abdullah bin Azibten gelen hadis Müslim gibi e, altı sayı hadis kitabında zikredilirken, bu Hakim ve Bey Haki gibi üçüncü veya ikinci derecedeki hadis kitaplarında geçmektedir. Bu ikinci görüştü, üçüncü bir görüş. Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir ifadesi, Allah'ın nizamiyle hükmetmediği halde, onun da hak olmadığına veya onun da daha üstün olmadığına inanan kimseler için söz konusudur. Eğer Allah'ın nizamiyle sevkidare etmemesine rağmen, Allah'ın nizamının hak ve diğer kendilerinin koydukları beşeri sistemlerden daha üstün olduğuna inanırsa kafir olmaz zalim veya fasık olur şeklindeki görüş bu görüşte İbrahim Ennekay Hasan Elbasri iki tabi'in Abdullah Bin Mesud sahabe Sütti tabi'in Hüseyfetül Yaman sahabe kişilerden rivayet edilmektedir. Bu hususta taberi bir olay zikretmektedir. Bu da İmran bin Hüdeyr denilen kişi, o zamanda harikilerden olan İmran bin Hüdeyr, Haricilerden olmayan tabinlerden Hazreti Ali tarafından olan Ebu Miçlez'e geliyor. Ebu Miçlez. O gelen zat haricilerin en insaflı bugün Uman devleti bu mezhepten ibadiye fırkasındanmış. Bu ayetleri Ebu Miçlez'e okuyor ve diyor ki Allah'ın izamini hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir. Yani demek istiyor ki bu Ali, haşa, bunlarla hükmetmiyor, bu sıfatlarla muhtaz. Hazreti Ali etmiyor muydu? Adamın marazı var yani. Ebu Mislez dedi ki, bu idareciler neyin ne olduğunu bilerek, yapıyorlar eğer bunları yapıyorlarsa günah olduğunu biliyorlarsa günaha gireceklerdir senin bu okuduğun ayetler Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inmiştir dediler ki hariciler vallahi sen de bizim bildiğimiz gibi biliyorsun ki bunlar bu sıfatları taşıyorlar fakat bunlardan korkuyorsun e bu mislas dedi ki ben korkmuyorum bu sıfata sizler daha layıksınız biz bunları biliyoruz şerata uygun hükümlerini kabul ediyor yanlış bir şey olursa reddediyoruz fakat siz korkunuzdan ses çıkarmıyorsunuz diye cevap verdi bu hikaye bu olay gösteriyor ki eskiden bu ayetleri iktidarlara ama İslam ile hükmedip Emevi dönemi gibi yer yer İslam'dan ayrılan iktidarlar. Kimiyle İslam'ı kaldıran değil. Dikkatimizi çeksin. Kim yorumlamış? Hariciler. Devamlı bu ayetleri gündeme getirmişler. Yine Allah'ın izamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir sıfatı inkar ederse kafir olur diyenlerden biri de Hüzeyfe Tülyaman sahabilerden. Yine hakim şunu rivayet ediyor. Diyor ki Hüzeyfe'nin yanında bu üç ayet zikredildi. Bir adam dedi ki bu ayetler herhalde İsrail oğullarının hakkındadır. Hüzeyfe de dedi ki İsrail oğulları sizin ne güzel kardeşleriniz. her Tatlı şey size, her acı şey de onlara ait. Allah'a yemin olsun ki sizler de takunya'nın bağlarının birbirine eşit olduğu gibi onların yaptığının dengini yapıyorsunuz. Yani demek istiyor ki Allah'ın nizamiyle hükmetmezseniz sizin de haliniz perişan diyor. üçüncü bir görüş Allah'ın nizamiyle hükmetmeyen inkar ederse demiştik kafir etmezse zalim veya fasik. ondan sonra dördüncü görüşe geçiyoruz. Bu üç ayet her ne kadar ehli kitap hakkında inmişse bütün Müslümanları bağlamaktadır Onlar da hükmet, hükmetmezlerse Kafir olurlar diyenler kim idi İbrahim el-Nehayi Hasan el-Vesli Abdullah ibni Mesud Süddi Hüzeyfetül Yaman'dı Bu dördüncü görüş Harikiler de bu görüşü devamlı zikretmişlerdir Beşinci bir görüş Ki Sert bir görüş diyor ki Allah'ın nizamiyle Müslümanlar hükmetmezse işte kafir sıfatı bunların hakkıdır. Diğer gavurlar hükmetmezlerse onlara yaz zalim veya fasık denilir. Bu da Amir-i Şabi'den geliyor. Son bir görüşte İbn-i diyor ki Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenler kafir olurlar eğer kendisi bir kitap yazar. Derse ki bunu Allah gönderdi. Kur'an gibi işte odur kafir olan. Yok böyle bir kitap yapmaz da Kur'an'da olan büyük mi inkar ederse böyle olmaz diyor. Şimdi taberiden aktardığımız aslında iki tam birbirine karşı olan görüş var. Biri diyor ki. Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenler kafir olmazlar. Kafir olsa da bizim anladığımız anlamda dinden çıkma kafir olmazlar. Ancak inanırlarsak Allah'ın nizamiyle hükmetmemek gerekiyor bu hak değil. onlar kafir olurlar. İkinci bir görüş diyor ki inanma inanmama fayda vermez. Allah'ın nizamiyle hükmetmiyorsa kafirlerin ta kendisidir. Delillerini de gördük. Birinci görüş kimden geliyordu? Hadisli destekli olarak yani şu görüş Allah'ın nizamiyle hükmetmeyen zalim, fasık olur ama kafir olmaz diye Hadis Bera bin Azip'ten geliyordu. Hepisi de kafir olur diye Hüzeyfetül Yaman bastırıyordu. Kurtubi bu hususta ne diyor? Kurtub'u diyor ki eskiden beri bu görüşü hariciler savunmuşlardır. Yani Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenleri kafirler statüsüne koymuşlardır. Fakat biz deriz ki eğer bir insan Allah'ın nizamiyle hükmetmediği halde böyle hükmetmemenin de helal olduğuna inanıyorsa bu kafir olur. Eğer Allah'ın nizamiyle hükmetmemesine rağmen bu bir haram şey, ben bu haramı işliyorum niyetiyle yapacağı olursa bu Müslümanların fasıklarındandır. Emri Allah'a kalmıştır, dilerse azap eder, dilerse affeder. Yani kurtu bu buna neye yorumladı? İnanı inanmamalı. Allah'ın nizamına inanmıyor musun, inanmıyor musun? Onun dışındaki bir şeyle insanlar idare etmenin haramlığına inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorum. Buna rağmen yapıyorsun, zalim fasiksin. Yok, Allah'ın nizamının dışındakiyle de yaparım. Niye haram olsun ki? Yani bu da ona denktir. Fark etmez o zaman da onlar geçerliyse. Bu da birileri bana diyor ki insanlık tarih boyu aklını yormuş... Bu kanunlar süzgeçlerden geçerek gelmiş. Bunları böyle küçümsememek lazım. Yani Kur'an'a haşa hadise denk olur gibi ifadeler kullanıyor. Bu da Müslüman tipli birileri. Bir hukukçu. Hükümler işte. Çünkü beşerin tecrübeleriyle vardığı sonucun Allah'ın nizamına denk öbürleriyle bırakıp da Allah'ın ile hüküm verirse herhangi bir günah işlemediği kanaatinde. Kurtubu böyle olanlar Gider diyor. Yok böyle değilse günahkar olur en azından. alusi ne diyor? Alüsi de diyor ki eğer bir insan Allah'ın nizamiyle hükmetmediği halde kalbinden de bunun gereksiz olduğuna inanırsa kafir olur. Yok kalbinden buna iman ettiği halde Allah'ın nizamiyle hükmetmezse zalim veya fasık olur. Ancak Alüsi bir şey zikrediyor. 1270 hiçliğlerde olan son dönem alimlerinde diyor ki eğer bir insan Allah'ın nizamının tümüyle hükmetmiyorsa artık bunun kafirliğinde şüphe edilmez. Çünkü bir insan hem Müslüman olacak hem de Allah'ın nizamının tümüyle hükmetmeyecek ve diyecek ki ben içimden onun hak olduğuna inanıyorum böyle bir Müslüman modeli düşünülemez diyor. Yani günümüzdeki tağutlar kanun koyanlar bu görüşe göre gümlüyorlar Ali'sinin görüşüne göre. Evet. Konuyla ilgili olarak Taberi söyledik, Alusi söyledik. Bu hususta yine hem İslam'ı hem de beşeri hukukları bilip sindiren Abdülkadir Udehne diyor. Diyor ki Müslümanlardan herhangi biri Allahu u Teala'nın indirdiği hükümlerin dışında bir takım hükümler icat ederler. Allah'ın hükmünün tümünü veya bir bölümünü bir tarafa bırakıp tevil yapmadan, tevilinin sıhhatli olduğunu inanmadan yani ayette böyle diyor demiş olsa o bir yana. Allah'ın nizamını bırakacak olursa bu adam yerine göre kafir, yerine göre zalim, yerine göre fasık olur. Çünkü mesela hırsızlığın cezası olan kol kesmeyi, zina iftirasında bulunmanın cezası 80 sopa atmayı ve zina etmenin cezası olan işte yüz değnek veya etmeyi, Den yüz çevirir de, Beşeri sistemleri buna tercih edecek olursa, Artık bunun kafirliğinde şüphe edilir mi? Yok, tercih etmiyor. Diyor ki, gerçekten İslam çok iyi, Bir marazından dolayı, Allah'ın nizamını bırakıp öbürlerini uyguluyorsa, Yerine göre zalim ve fasık olur ama kafir olmaz bu Abdülkadir Udeh'in eserlerinde birinde geçen görüşü bu da İslam ve yürürlükteki kanunlarımız tercüme edilmiş piyasada müstahar atla yoktur mevcudu değerli bir risaledir İslam ve yürürlükteki kanunlarımız kanunları yerden yere vuruyor orada böyle söylüyor bir başka eseri var İslam'da mal ve yönetim diye yine aynı ayetleri zikrettikten sonra diyor ki Kur'an'da birçok yerde zalimler kafir zalim kelimesi kafir manasına gelmektedir. Yani burada zalim ayrı bir sıfat söyleniliyorsa aldatmasın sizi. O da Lokman suresi 13'ü veriyor. Seyyidü billah. İnneş şirkele zulmen azim. Şüphesiz ki Allah'a ortak koşma büyük bir şirktir. Bakara suresi 254'te. Vel kafirûne humuv Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Ankabut 49. Ve mâ yeçhedü bi âyâtine ille vâlimûn. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar ederler. Ayeti inkar eden zalim deniliyorsa elbette ki kafir manasına. Ayrıca yine Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde fasık kelimesi kafir manasına gelmektedir. Bakara 99'da وَلَقَدْ هَنْسَنَّ اِل۪يكَ اٰيَاتِ مُبَيِّنَاتِ ma يَكْفُرُ biha اِلَّا الْفَاسِقُونَ biz sana ap açık ayetler gönderdik. Bu ayetleri ancak fasıklar inkar eder. Ayeti inkar eden fasık dediğine göre kafir olacağı manasına muhakkak. Ayrıca -e tövbe 84'te. İnnehum keferu billahi ve resulihi ve matu Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasıklar olarak öldüler. Allah ve Resulü'nün inkar eden fasık olarak ölüyor diyorsa orada fasıklık günahkar manasına olabilir mi? Belli kafir manasına. Nur suresi 55 men kefere badefe'like fe uleke humül fasıkun Bundan sonra artış kim küfre düşerse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Araf 165 Zalimleri çok çetin bir azapla yakaladık Fasıklıklarından dolayı diyor Bu geçmiş ümmetlerin helak edilen inkarcıları hakkında Madem ki Kur'an'da zalim ve fasık kelimeleri kafir manasına geliyor O halde Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenin fıskı, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenin zulmü de burada kafir manasınadır. Her halükarda Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen fasık da desek kafire çıkar, zalim de desek kafire çıkar, kafir de desek kafire çıkar diyor. Akabinden diyor ki ancak bazı müfessirler buradaki zulmü haktan sapma, fıskı yoldan çıkma, yani günahkar olma manasına kullanmış, kullanıldığını söylemişlerdir. Buna göre, bu bazı müfessirler nizahına göre diyor, kim Allah'ın nizamını bırakır da ya bir kısmına karşılık, yasalar çıkarır veya tümüne karşıt yasalar çıkarır da çıkardığı yasaların da sahi yani Allah'ın kitabı kadar doğru olduğuna inanırsa artık bu kimsenin kafirliği kimse savunamaz. Bunun dışında Allah'ın nizamının bir kısmı veya diğerine karşı bir takım yasalar çıkarır da. İnsanları bunlarla idare ederken Allah'ın nizamının hak ve üstünlüğüne inanır da başka bir sebepten dolayı bunlarla idare ederse günümüzde ne deniliyor? Gücümüz yetmiyor. Yapamıyoruz mesela. Veyahut da rüşvet almış hakim bir olayda öyle hüküm vermiş. İşte bunlar adaleti bıraktıklarından dolayı zalim ve e, günah Allah'ın nizamını bıraktıklarından dolayı da fasık olurlar. Şunu da diyor ki yadırgamayalım ki zalim kelimesi Kur'an'da kafir manasına geldiği gibi günahkar manasına geldiği de çoktur. Fasık da kafir manasına geldiği gibi günahkar manasına geldiği vardır. Bu görüş birden yabana atılacak görüş değildir. Hangi görüş inanı inanmama. İnanırsa kümler, inanmazsa ya zalimdir ya fasettir. Şimdi onları veriyor, ayetleri. Zalim günahkar manası. Bakara suresi 35 ve Araf 19'da aynı ayetler. Yüce Mevla buyuruyor ki Hz. Adem'le Havva'ya ''Ve lâ tekrabâ hâzih şecerete fetekûnâ minel zâlimîn'' ''Siz bu ağaca yaklaşmayın, aksi takdirde zalimlerden olursunuz.'' Yani buradaki zalimi kafir manasını alma ihtimali var mı? Yaklaştı Hz. Adem ve cennetten de kovuldu ama peygamber değil mi? Belli ki buradaki zalim kafir manasına değil, zalim, zulmeden, kendisine zulmeden veya insanlara zulmeden manası. Diğer yandan e, Maide Suresi ayet e, rakamını unutmuşuz. Le şehadetuna e hakku min şehadetihime ve ma'tedeyne inna ifen lemine zalimin Mahide suresi 107 Deniliyor ki vesiyet, vasiyet esnasında şahitler eğer yalan söyleme ihtimalları olursa onları bertaraf edin başka şahitler getirin vasiyet eden ölere, öle, ölüm anında vasiyet edenin yanında bulunsun ve şöyle yemin etsinler ki vallahi bizim şahitliğimiz daha doğru olacaktır biz bize verilen şeyi de asla haklarda tecavüzda bulunmayacağız yani konuyu olduğu gibi aktaracağız aksi takdirde biz zalimlerden oluruz yani şahitler orada biz eğer hak yersek vasiyet edenin vasiyetinde saptırma yaparsak zalimlerden oluruz derken kafirlerden oluruz mı demek istediler elbette ki değil yani haksızlardan oluruz bu da ne manasına geldiğini zalimin gösteriyor ayrıca Enbiya suresinde Hazreti Yunus balığın karnında şöyle zikretliği beyan ediliyor <gülüyor> La ilahe illa ente subhaneke inni küntü min avvalimin senden başka ilah yoktur seni tesbih ederim şüphesiz ki ben zalimlerden ol buradaki zalim kafir manasına değil haksız yani kendisine zulmedenlerden. <gülüyor> meşhur bahçe sahipleri kalem suresinde geçen 29'da geçen bahçe sahipleri fakirler gelip bağ bozumunda bağdan meyve istemesinler diye çok erken gidip bağlarını bozmaya giriştiklerinde bakıyorlar ki gece bir ateş gelmiş bağlarını yakmış bir şeyde kalmamış İşte orada şöyle diyorlar لَا اِلَى قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Rabbimizi tesbih ederiz. Şüphesiz ki bizler zalimlerden oldu. İşte bu ve benzeri ayetler Kur'an'da geçen zalimlerin kafir manasına değil de haksız manasına geldiklerini gösteriyor. Bu Maide suresindeki zalimin de haksız manasına olabilir. Fasık kelimesinin günahkar manasına geldiği Kur'an'da yine Nur Suresi 4'te malini okuyorum. İffetli alımlara zina isnat edip de sonra dört şahit getiremeyenlere seksen sopa vurun. Onların şahitliklerini bir daha kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani zine iftirasında bulunan kafir olmayacağına göre burada fasık günahkar manasına. Bakara 189'da haç için Yüce Mevla buyuruyor ki Haçta cinsel arzuları tatmin etme وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Haçta, affedersiniz, cinsel arzuları tatmin etme fasıklık ve tartışma yoktur şimdi hacı adamda hacıda kafirlik yoktur sakın kafir olun elbette ki demek değil orada günah işlemeyin manasına bu tür şeyler yasak hacılar ayeti kelime de orada tartışma yoktur o hatırlayın gittiğinizde kendinizi frenleyin frenleme çok oldu Yine yüce Mevla Hürriye Suresi 7'de Allah size ve karrah ilekumul kufra ve fosuka ve Allah size kafirliği ve fasıklığı çirkin gördü, yakıştırmadı. Kafirliği söylemiş ilaveten fasıklığı söylemiş. Ayrı ayrı maddeler. Buradaki fasıklık kafirlik manasına değil bir ayet daha var Bakara 282'de Yüce Mevla diyor ki sizler alışveriş yaptığınızda yazdırın ikide şahit tutun ayetin devamında kâ yazana da zarar verilmemeli şahide de zarar verilmemelidir. Niye bu işi tespit ettin de beni zor duruma bıraktın? Niye şahitliği diyorsun Demeyin. Eğer bunu yaparsanız sizin alışverişinizi tevsik eden katibe veya şahitlere bir zarar verirseniz fe innehu füsukum bikum bu sizin için bir fasıklıktır diyor ayeti kerime ve devam ediyor yani buradaki fasık günahkar manası binaenaleyh Abdülkadir Udeh'in özetlediğine göre sanki kendi özgörüşünü söylerken diyor ki Allahu Teala'nın kanununu kaldıran gümlemiştir kafirdir fakat diyor ki çünkü birçok ayetlerde zalim, fasık, kafir manasına gelmektedir. Maide suresindeki zalim ve fasık sizi fazla aldatmasın. İlim adamı olduğundan diyor ki bir kısım alimlerde buradaki zalim, fasık farklı şeyler demişlerdir. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen inanmıyorsa da onun hak olduğunu işte o sıra kafirdir. İnanırsa yerine göre zalim veya fasıktır demişlerdir. Bunların görüşleri de yabana atılacak görüş değildir. Çünkü Kur'an'da zalim kelimesi günahkar, fasık kelimesi günahkar manasına birçok yerde gelmektedir. Sadece kafir manasına geldiği ayetleri alıp kafirdir de diretmede yanlış yapabilirsiniz demek istiyor Abdülkadir Ud'a. Ustad Seyit Kutub'un görüşüne geldik yaralamamak için burada bırakıyorum gelecek derste biz bunu noktalayacağız İnşallah buradaki görüşlerde tekrar özetleyeceğiz bizalillahir